Tekâsür Sûresi Mekke'de nazil olmuş olup sekiz ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elhâkumu'l-tekâfir hattâ zurtumul mekâbir Dünyalıklarla böbürlenmek oyaladı sizleri. Ta boylayıncaya kadar kabirleri. Kalla sevfe te'lemûne ثumme kella sevfe te'lemûne Hayır. Geçici dünya zevklerine bağlanmak doğru değil. Sakının bundan. İleride bileceksiniz. Evet, evet. İleride bileceksiniz. Kalla lahu te'lemûne ilmen yâkîni leteravun Sakının bundan! Eğer kesin bir tarzda ilmel yakin bilseydiniz, böyle yapmazdınız. Siz cehennemi göreceksiniz. <gülüyor> evet, evet, onu mutlaka gözlerinizle göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.